Hamilelik sürecimde kaşım ve saçlarım dökülmüştü. Kaşımın olmaması psikolojimi bozduğu için e, dövme kaş yaptırdım. Bunun bir günahı var mıdır? Varsa e, bundan sonraki çözüm süreci nasıl olmalıdır demişler hocam. Evet. Ee, öncelikle ben de seyircilerime hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah programımızın hayırlılara vesile olmasın. İnşallah. Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum. Ee, tabii ki çeşitli vesilelerle... Belki rahatsızlıklarımız, vücudumuzda bazı dökülmelerde de sebep olabilir. Yani kaşımızın, kipriğimizin, saçımızın dökülmesi de bunlardan birisidir. Eğer dövme yaptırma hadisesi, Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde o kınanan, yasaklanan dövmenin tabii ki dikkat çekmek, daha güzel görünmek, amacıyla yasaklanan dövmenin olduğunu özellikle hatırlatalım. Ama e, olayı dikkat çekmek, güzel gözükmek, görünmekten de öte eğer zorunluluk varsa yani mesela toplum içerisinde insanlar nezdinde küçük dur duruma düşmek veya ne, ne yapmak? Hor görülmek, hı hı. E, kınanmak, e, psikolojik olarak e, daha doğrusu etki baskı altında olmak Belki ne olabilir? İnsanı çeşitli arayışlara itebilir. Herhalde kardeşimizin de böyle bir durumu olduğunu, evet. yani iş artık bir estetik olay değil de. Psikolojik bir rahatsızlık. Psikolojik gibi. bir rahatsızlık. O zaman bu rahatsızlığın tedavi yoluna gidilmeli. Tedavi yollarından birisi eğer tekrar kaş ektirme şansı yoksa ve kassız da durması, durması toplum nezdinde kendisini küçük duruma düşürecekse, psikolojisi bozulacaksa. Kaş ektiremiyorsa bu sefer eğer kalıcı e, ne diyelim makyaj diyelim, kaş makyajı hı hı. veya diyelim ki dövme de eğer bir çare ise bir alternatifse bunların, bunlardan da yararlanabileceğini söyleyebiliriz. Evet, ama bütün bu e, tıbbi müdahaleleri yaptıktan Tabi, sonra yaptıktan en son sonra çare bir olarak. Bir alternatif yaptığımız. olarak başka bir şey kalmamış artık e, bu, bundan başka bir çıkış yolu yoksa bunu da yaptırarak kendini e, bu şekliyle de tedavi ettirebilir. Teşekkür ederiz kıymetli hocam.